Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Sabite Mühtükil Cesur'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler dinliyor musunuz? Emre Dağtaşoğlu. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda mersiyeler ağırlıkta olacak. Çünkü ilk defa Muharrem'in 10. günü cumartesiye denk geldi ve bu vesileyle mersiyelerden oluşan bir program hazırlamak istedim. Zira buradaki eserlerin çoğunu normal program akışında çalamadığım için Yıllardır listemde duran eserler de var. Aslında Kerbela üzerine çok şey konuşulabilir fakat ben olay üzerine pek fazla bir şey söylemeyeceğim. Bunun iki sebebi var. Birincisi ilmiyi konuşacak olursak birçok insanı incitebiliriz. İlmiyi konuşmayacak olursak eleştiriye çok açık şeyler söylemiş oluruz. Olay zaten insanlığa yakışmayan çirkin bir katliam. Ve buradaki türküler zaten olayın kendisini de yeterince anlatacağı için ben ayrıca fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazı kavramlar üzerinde durmaya çalışacağım. Dinleyeceğimiz ilk türkü Zeynep Karababa'nın yorumundan ve Kızılbaş isimli albümlerin ikincisinden dinleteceğim sizlere. Türkünün sözleri Derviş Kemal'e ait, müzik ise Feyzullah Çınar tarafından yapılmış. Derviş Kemal'le ilgili birkaç şey programı sonunda söyleyeceğim. Ama şimdilik sadece türküyü anons etmekle yetiniyorum. Dinleyeceğimiz ilk türkünün ismi, Kerbela'da uçan dertli turnalar. Kerbela'da uçan dertli turnalar Bakın Hüseyin'e yârelendi mi Zalim yezitlerin kanlı eliyle Mübarek bedeni paralendi mi, mübarek bedeni paralendi mi, oy zalim dünya. Hüseyin'e değdikçe hançerler oklar Arşa direk oldu ahı pirgatlar Perişan oldu mu masum upahlar. Evladı Ali'ler zarenen evladı Aliler zareenndi mi o zalim dünya <Gülüyor> Derviş Kemal der ki unutma dünü Canlar Kerbela'ya çevirmiş yönü Muharrem ayında Aşure günü Muhammed ümmeti kederlendi mi? Muhammed Hikmeti karelendi mi? Oy zalim dünya. Bu arada bildiğiniz üzere Mersiye ağıt demek. Fakat tıpkı Mesnevi'nin yani bir şiir türü olan Mesnevi'nin Mevlana'nın eserinin özel ismi gibi algılanması türünden Mersiye'de Hz Hüseyin'in katledilmesiyle ilgili yazılmış ağıtların özel ismi olmaya başlamış. Yani genel bir kavram terimleşmiş. Şimdi dinleyeceğimiz türkü ise Hüseyin Korkan Korkmaz'ın Firkati Zeval isimli albümünden Sözlerpil Sultan Abdal'a ait. Albümde müzik anonim diye not edilmiş. Başkaca da bir malumat verilmemiş günye ile ilgili. Ve dinleyeceğimiz bu türkünün ismi daha doğrusu Mersiye'nin ismi Şah Hüseyin. Halk için kendini kurban eyleyen Şah Erdanoğlu İmam Hüseyin Cümle ferman eyleyen Erenler Serdar İmam Hüseyin Gülümler ferman eyliyem Örenler Serdar İmam Hüseyin Muhammed Ali'nin çeşmi çerağı, erenler yolundan Gülşen'i bağır, yerler parası gönül duralı, gözlerimin nuru İmam Hüseyin. Yerler Parası Gönül Duralı Gözlerimin Nur İmam Hüseyin tratası Ali annesi Fatma cihane, veli tüm <gülüyor> meliyalar ed derler veli Merşahı, babyalım da şemsile mahı. Şahıseyim de yederler Matemle zarım yederler ahı. Ma temiz arın manüşeyim. Pir Sultan mele durdu terdamanın. Dostunun dostuyuz biz hanedan Düşeş mi değilmiş ah Merdan'ım Evliyalar, hünkâr, imam Hüseyin Düşeş mi değilmiş ah Merdan'ım Evliyalar Hünkâr Şimdi de Gani Pekşen'in Rıza Kapısı isimli albümünden bir Mersi'ye dinleyeceğiz. Sözler Mirati'ye ait fakat türküyü daha doğrusu Mersi'ye Erdal Erzincan yorumlayacak. Bu arada Aşık Mirati 1809 ve 1884 yılları arasında yaşamış kalecikli bir şair. Asıl ismi Mehmet'miş. Yaşamına ilişkin çok ayrıntılı malumatımız yok ne yazık ki. Ama zileli, ceyhuni, tokatlı, gedai ve gayreti gibi şairlerle çağdaş. Ve onlarla görüşmüş, muşairede bulunmuş. Mirati ile ilgili dağınık dağınık bilgileri önceki programlarda künyelerini aktardığım Şükrü Elçi'nin, Hayrettin İvgin'in kitaplarında bulabilirsiniz. Ama meraklı dinleyiciler varsa Hayrettin İvgin ve Ali Esat Boziyet'in hazırladığı Kalecikli Aşık Mirati isimli kitaba bakabilirler. Kültür Ajans yayınlarından çıkmış Ankara 2004 basımı. Burada derli toplu hem şairin şiirleri var hem de onunla ilgili malumat aktarılmış. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözlerini de 58 ve 59. sayfalarda bulabilirsiniz. Bu arada türküyü dinlemeden önce Kerbela ile de ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Kerb kelimesi aslında tasa, kaygı, gam, keder anlamına geliyor. Yani kerbela öyle sanıyorum ki kerbi bela yani tasa, keder ve bela anlamlarını taşıyan birleşik bir kelime. Ama bu kelime bildiğiniz üzere Irak'ta ki bir bölgeyi ifade ediyor. Hz. Hüseyin'in şehit edildiği yer kerbela. Dolayısıyla kelimenin bu özel anlamı dışında birleşik bir isim olma durumu da var. Sözlükte böyle yazmıyor ama benim kelimelerden anladığım o. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Erdal Erzincan'ın yorumuyla dinliyoruz. Çaldılar bu sinemize Kerbela testeresi. Aman çaldılar bu sinemize Kerbera desteresi Ah aman tesiri sızı Derunumda paresi Aman al evladına Cehennem neresi? Yıktılar dinin esası. Bir Allah işan teresi. Söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi? Uyur? Aman Medine'yi. Harap etti Bir alayışam Teresi Söyleyin Allah aşkına Bunun İslam Neresi uyuyor Aman Fatma kuzlarıma, etti onlar çok azap Aman etmedi Sufyan Yezid, Fahra Alem'den Hicap Yıktılar dilin esasını, bir alayşam terehsin Söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi var Aman Medine'yi harap etti bir alay şam Söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi Kıta bin kişi yazidin oldu katil. Ah aman bozdu Narul Habib'in vasiyetin koydu zehin. Aman gayrı yaz değildir da Allah vekil yıktılar dinin esası bir Allah işan teresin söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi? Aman Medine'yi e, harap etti e, bir alayşam teresi Söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi yok Şam'a varınca onlar takdim Ah aman söylenir bir alay belit Yezidler gayri aziz Aman hilekarlık çalanda oynadı şeytanır racim Yıktılar dinin esasını bir alışan tere'si Söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi Aman Medine'yi harap etti bir alayşam teresi. Söyleyin Allah aşkına bunu İslam neresi uyumlu? Bu arada dinlediğimiz bu Mersiye Muhammed biçiminde yazılmıştı. Kitapta da Bununla ilgili kısa bir malumat verilmiş. Onu da ben sizlere aktarmak istiyorum. Kitabı yanımda getirmişken. Muhammes her bendi 5 mısradan meydana gelen nazım biçimine denir. İlk bendin 4 ve 5. veya yalnızca 5. mısraları bentlerin sonunda tekrar ediliyorsa bunlara muhammesi mütekerrir adı verilir. Her konuda muhammes yazılabilir. Aruzun çeşitli kalıpları kullanılır. Miratinin bu muhammesi bir muhammesi mütekerrirdir ve bu Muhammed'in tekrar eden kısımlarında duymuş olduğunuz üzere yıktılar dinin esası bir alay şam teresi söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi dizeleri geçiyordu. Burada Şam teresi diye bahsedilmesinin sebebi Hazreti Ali halifeyken Şam valiliğini Muaviye'nin yapması ve Muaviye halife olduktan sonra kendi oğlunu yerine atamak için sonradan onu Şam valisi yapmış. Demek ki o dönemde Şam çok önemli bir bölge. Muaviyenin oğlu da bildiğiniz üzere Yezid. Burada yıktılar dinin esası bir alay Şam teresi derken buna atıfta bulunuyor. Şair yani mirati. Bu arada Yezidler ne yazık ki günümüzde de yaşamakta. Hatta gittikçe artıyorlar. Bütün dünya tarihini büyük ölçüde Yezidler yazmış. Tarihle ilgili okumalar yaptıkça hep canım sıkılıyor ve her yerde Yezidleri görüyorum. Bir de bu Yezid'in melun kişinin hakkında Aleviler doğal olarak çok kötü düşünürler ve tartışırlarken bazen birbirlerine kızdıklarında senin Yezid'le akrabalığın mı var derler. Bir küfür olarak da kullanırlar. Bunu da sizlerle kısaca paylaşmadan geçmek istemedim. Şimdi sırada Kızılbaş isimli albümlerin ikincisinden Sözleri Şah Hatayi'ye. Müziği ise Arif Sağa ait olan bir türkü var. Bu türküyü daha doğrusu Mersiye'yi Müslüm Gürses yorumlayacak. Mersiye'nin ismi Ah Hüseyin'im Vah Hüseyin'im. Ah Hüseyin'im ah Hüseyin Bugün matem günü geldi Ah Hüseyin'im Ah Hüseyin'im Senin derdin bağrım deldi Senin derdin bağrım deldi Ah Hüseyin'im Şehit düşmüş Şahı Merdan Ah Hüseyin Can Hüseyin Şehit düşmüş Şahı Merdan Ah Hüseyin Can Hüseyin attan düştü ezit gelip kanım içti Şah Hüseyin'im attan düştü ezit gelip kanım içti Atı Medine'ye kaçtı Oto medineye kaçtım Ah Hüseyin Oh ah Hüseyin im. şehit düşmüş şahı merdan Ah Hüseyin canın müsey Kerbela'nın yazuları şehit düştü gazileri. Kerbela'nın yazuları şehit düştü gazileri. Fatma Ana kuzular. Fatma ana kuzuları Ah Hasan'ım, ah Hüseyin'im Şehit düşmüş şahı Merdan Ah Hüseyin'im, canı Hüseyin'im Kerbela'nın önü Çıkmış diz boyunca İçer bilenim önü boyunca Çıkmış diz boyunca Şah tayım katarınca Şah katarınca Ah Hüseyin'i Ah Hüseyin'in Şehit düşmüş Şahı Merdan Ah Hüseyin'in Ah Hüseyin'in Şehit düşmüş Şahı Merdan Ah Hüseyin'in Şahı Hüseyin'in Bu arada peygamber sulbü yani Ehl-i gerçekten çok sıkıntılar çekmiş. Zira imamların büyük çoğunluğu zehirlenerek bazıları da Hüseyin gibi katledilerek öldürülmüş. Ama tırnak içerisinde bu anlaşılabilir bir şey. Zira Hulefai Raşid'in yani dört halifeden üçü de katledilerek öldürülmüş. Dolayısıyla ashab-ı kiramdan ve tabi tabiundan insanlar bile böyle şeyler yapıyorsa en azından inananlar için durum çok vahim. Görünüyor. Siyaset benim nazarımda böyle pis bir şey. Daha Hz. Muhammed ölüm döşeyen deyken başlıyor rezillikler. Bu ifadelerimi hoş karşılayacağınızı ümit ediyorum. Çünkü bunları bilerek kullanıyorum. Yani duygusal bir tepki olarak vermiyorum. Yani inansanız da inanmasanız da bu konu üzerinde çokça durulabilecek bir mesele. Şimdi sırada Muharrem Temiz'in Firkat isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Söz ve Müzik Seyit Meftuni'ye ait. Dolayısıyla bir Arguan türküsü bu. Türkünün ismi İmam Hüseyin. Müzik Etseler derimi de haydar, etseler berdar berdar Dönmezem ben senden İmam Hüseyin Bütün şehitlere de haydar, sen oldun serdar serdar Dönmezem ben senden İmam Hüseyin Güneş senden almış Haydar bütün ışığı Güneş senden almış Ali Ali bütün ışığın. Bana büyük kabe sen eşin. Puri meleklerinde haydar, sallar beşiğin Dönmezem ben senden İmam Hüseyin Kerbela şehidi de haydar, sultanı sensin Merbela şehidi de Ali Ali Sultanı sensin sensin Yasım tutanlar gelsin Gönlüm sarayında haydar oturan sensin sensin Dönmezem ben sende İmam Hüseyin Adular katlime de haydar, verse fermanı Adular katlime de haydar, ver fermanı Külüm savursalar Yapsa harmanım Bir aciz bulunumda haydar Sende dermanım Dönmezem ben senden İmam Hüseyin Seyyid Meftuni derde haydar mihr Hanım Seyyid Meftuni derde Ali Ali Mihri Cenan'ım Sen Nuruhu'dasın vardır imanım Aşkınla yanarım Ali Ali çıkmaz dumanım Dönmez ben senden İmam Hüseyin Ali Ali, Merdan Ali, bu dertlere derman Ali. Ali Ali de Merdan Ali, bu dertlere derman Ali. Şimdi de sırada Arif Sağ'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir semah var. Muhabbet serisinin üçüncü albümünden ve albümde not edildiğine göre... Vahit dededen alınmış bir semah bu. Kırklareli yöresine aitmiş. Önceki yıllarda bu semahın özellikleriyle ilgili bazı malumatlar aktarmıştım. Mehmet Özün alan çalışmasından faydalanarak. Onlar üzerinde tekrar durmayacağım ama bütün köyün semah döndüğünü tahayyül ediyorum bu semahta. Ayrıca benim için güzel ve anlamlı oluyor. Zira türkü de çok güzel. Dinleyeceğimiz bu semahın ismi ise Geldinim İmanım İmam Hüseyin. Versin üstünü, nahşeyle diler. imanım, İmam Hüseyin. Seni dört köşeye, bahşeyle diler. Geldiğim imanım, İmam Hüseyin. Yetiş carımıza, İmam Hüseyin. Muhammed Ali'nin çeşmi çırağı Erenler bağının bir gülü bağı Ciğerler paresi gönül durağı Gel benim imanım İmam Hüseyin Yetiş yârımıza İmam Hüseyin Ahan gibi akasın ah gelmez Şehrine girersen çıkasın gelmez Cahilin yüzüne bakasın gelmez Geldin imanım İmam Hüseyin Yetiş carımıza İmam Hüseyin Aşıklar yanar yakılır, on iki imam katarına katılır Bunda mümkürlere nahle okunur, geldi imanım İmam Hüseyin, yetiş carımıza İmam Hüseyin Erenler nerede? Çalısız gayasız Bir sahra yerde, Kerbela çölünde Bandil'de nurga Geldim imanım, İmam Hüseyin Yetiş çarımıza, İmam Hüseyin Bu arada muhabbet serisiyle de ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şöyle ki çocukluğumdan beri dinleyip sıkılmadığım serilerden birisi bu. Ve Anadolu halk müziği için büyük bir önem taşıdığı kanaatindeyim. Sadece üstelik Alevi Bektaş kültürü için değil, Anadolu halk müziğinin geneli için de önem arz ediyor. İcralar hem gerçekten duygu yüklü hem de dikkatli dinlediğinizde, özellikle kulaklıkla dinlediğinizde Arka plandaki süslemelerin ve eşliklerin ne kadar zengin olduğunu fark ediyorsunuz. Zaten dinlerken kişi farkına varsa da varmasa da eserlerin kolay tükenmemesinin sebeplerinden birisi bu. 3-4 kişi icra etse bile büyük bir orkestra gibi icra ediyorlar. Ayrıca duygu yüklü olması da tabii niteliğini arttırıyor. Bu yüzden gerçekten muhabbet serisi çok önemli Anadolu Halk Müziği tarihi açısından. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Şimdi... Yavuz Top'un Değişler 4 isimli albümünden bir dua zimam dinleyeceğiz. Türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2. Aynı sözlerle icra edilen bir semah daha var. O kırklar elinden derlenmiş fakat ezgisi oldukça farklı. Yavuz Top'un Değişler 4 isimli albümü piyasada yok. Ben de ancak kopyasını edinebilmiştim. Ve albümün orijinalinde de künyeler aktarılmıyordu. Dolayısıyla dinleyeceğimiz bu dua zimamın künyesiyle ilgili bir şey aktaramayacağım sizlere. Bu dua zimamın ismi Muhammed Ali'yi candan sevenler. Muhammed Ali'yi candan sevenler yorulup yollarda kalmaz inşallah yorulup yollarda kalmaz inşallah İmamı Hasan'ı yüzün görenler Hüseyin'den mahrum olmaz inşallah Hüseyin'den mahrum olmaz inşallah İmam-ı bir dolu içen imamı bakırla Bakır'da kaynayıp coşan imamı ı Cafer'e sık güle koşan Bundan özge yola sapmaz inşallah Bundan özge yola sapmaz inşallah İmamı Musa'ya candan erenler Can baş feda edip didar görenler İmamı Rıza'ya zehir verenler Mahşer'de şefaat bulmaz inşallah Mahşer'de şefaat bulmaz inşallah Bir gün olur okuturlar defteri Şah olunur elimdedir temeli Uyanınca taki askeri Açılır gülümüz solmaz inşallah Açılır gülümüz solmaz inşallah Hatayı der bu iş gün olur biter, Özünü katı gönlünü katara Mehdi'nin de şalkı cihanı olmaz inşallah, Şah oğluna olmaz inşallah. Programı sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Feyzullah Çınar'dan türküler dinleyeceğiz. Aslında başka yerel sanatçılardan da mersiyeler vardı listemde. Fakat kendimi tutamadım ve Feyzullah Çınar'ın yorumunun o güzelliğine kapılıp ondan türküler aldım isteye. Dinleyeceğimiz ilk türkü de Fazilet isimli albümden. Sözler Derviş Kemal'e ait. Müzik ise Feyzullah Çınar'ın. Derviş Kemal'in ismini Feyzullah Çınar'ın icra ettiği türkülerde sık sık duyuyordum. Ve bu bakımdan ben Sivaslı bir şairdir diye düşünmüştüm. Fakat Derviş Kemal 1930 yılında Dime Toka'da doğmuş. Babalar Köyü'nde. Ve hemen doğduğu yıl Uzunköprü'ye Köprüye. Göç etmiş ailesiyle Asıl adı Kemal Özcan'mış Derviş Kemal edebiyatın yanında Resimle de uğraşmaktaymış Aynı zamanda keman cümbüş ve bağlama da Çalmaktaymış Çiftçilikle uğraşmış askere gidene kadar Ondan sonra bir müddet Noter katipliği yapmış Daha sonra adliye de çalışmaya başlayıp Oradan emekli olmuş Benim kitaplığımda yok ama Şah Damarı ve Şah Gülleri isimli iki tane şiir kitabı varmış ben edinmedim ama merak eden dinleyiciler varsa bulabilirler bu kitapları. Şimdi dinleyeceğimiz türkü Feyzullah Çınar'ın deminde ifade ettiğim üzere Fazilet isimli albümünden ve ismi de Muharrem'de Ağlarsazım. <Gülüyor> Kahemdü sema için Kur'an okur kur dillerim var. Dost canlısı sema için keman çalan ellerim var. Dost canlısı sema için keman çalan ellerim var. Ezelden yazılmış yazım, derdim çoktur dinmez sızım Muharrem'de ağlar dertli öten var Muharrem'de ağlar sazım, dertli öten tellerim var Muharrem'de ağlar sazım, dertli öten tellerim var Hasrettir beni yakan, yaştır gözlerimden akan Müzik Kerbela'da kana kokan kızgın kumlu çöllerim var Müzik Kerbela'da kana kokan kızgın kumlu çöllerim var Müzik Bu dosta gidemedim, kabrin tavaf edemedim Çok ağladım, gülemedim, gözyaşımdan sellerim var Çok ağladım, gülemedim, gözyaşımdan sellerim var 366 altırmak diler menziline varmak. Müzik Daim akar bilmez durmak ummanı olan göllerim var. Müzik Daim akar bilmez durmak ummanı olan göllerim var. Müzik Ben istemem açmak, ilmi heba edip saçmak Ben istemem Cennet uçmak, yazgış açan güllerim var Ben istemem Cennet uçmak, yazgış açan güllerim var Her cefaya dayanırım kah uyur kah uyanırım Müzik Türlü renge boyanırım şükür ne hoş hallerim var Müzik Türlü renge boyanırım şükür ne hoş hallerim var Yoluna döşenmişim dost diline taşınmışım. Bir elinden kuşanmışım kemer besli bellerim var. Bir elinden kuşanmışım kemer besli bellerim var. Fakir de kevser içti, sermez tuğlup serden geçti. Üşütme kas burup pişti, hırka ile şallarım var. Üşütme kas vurup pişti, hırka ile şallarım var.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 şükr kemal derdim belli dünyayı yaratan celle Ben de ettiyse tecelli benim dahi kullarım var Ben de ettiyse tecelli benim dahi kullarım vardı Dinlediğimiz bu türkünün her kıtasındaki sözler ve ifadeler üstüne uzun uzun konuşulabilir. Türküyü dinlerken önümdeki kağıda notlar aldım. Kağıt bütünüyle doldu. Kısa kısa bahsetmeye çalışacağım hepsinden. Örneğin bu türküde ''Ben isterim cennet uçmak'' ifadesini duyduk. Bunu ilk dinlediğimde ben uçmayı vezne uydurmak için böyle söyledi sanmıştım yıllar önce Derviş Kemal. Fakat eski Türkçe'de ''Uçmak cennet'' anlamına geliyor. Bildiğiniz üzere eskiden kastım Osmanlıca değil daha da eski Türkçe. Ki Yunus Emre'nin şiirlerinde de çıkar karşımıza bu. Başka bir dizede türlü renge boyanırım şükür ne hoş hallerim var diyor. Kur'an'da örneğin her an yeni bir yaratıştadır deniyor Allah için. Dolayısıyla farklı renklere boyanır kişinin halleri. Bu Allah'ın boyasıyla boyanmak ayetiyle de bağlantılandırılabilecek bir husus. Bu konu üzerine Yarım saat bir saat konuşulabilir ama ben sadece işaret etmekle yetineceğim. Başka bir ifade ise dünyayı yaratan celli, bende ettiyse tecelli, benim dahi kullarım var ifadesi. Bu makam çok tehlikeli bir makam. Şöyle ki çıktığınız gibi birdenbire tepe taklak tekrar aşağı gidersiniz. Kul öyle bir an ve hal yaşar ki enel hak der ama bu gerçekten çok yüksek bir makam değildir aslında. Bunun çok daha sonrası vardır. Dolayısıyla bu ifade biraz tehlikeli bir ifade. Kemerbest'i zaten birçok kişi bilir. Hazreti Ali askerlerine kemer bağlayıp her birine Allah'ın isimlerinden birini belletir ve savaşa öyle gönderilmiş. Kemerbest o anlama geliyor. Bir dizede de dideler perdesiz kalsa, can evine nazar kılsa deniyor. Burada da tasavvuf anlayışındaki perde ile alakalı ifadeler var. Başka bir mesele ise 366 ırmak çünkü... 366 ırmak, diler menziline varmak, daim akar bilmez durmak, umman olan göllerim var ifadesi. Şöyle ki 366 rakamı birçok hususta karşımıza çıkıyor. Özellikle insanın kemikleri, derisi ve damarlarının toplam 366 unsurdan oluştuğuna inanılırmış. Başka kullanımları yanında. Burada da kastettiği aslında insan yani 366 ırmak, diler menziline varmak ifadesinde. İnsan anlatılıyor Hemen peşinden daim akar bilmez durmak Unman olan göllerim var ifadesi de Vahdet'e işaret ediyor aslında Yani insanın Kişinin menzili ve varması gereken yer Vahdet yani unman Aslında daha da uzun konuşulabilir Fakat süreyi aşıyoruz sanırım Çalamayacağız herhalde ee, Evet. Ben listeye aslında Feyzullahçınlar'dan iki türkü daha almıştım O yüzden biraz hızlı konuştum bu anosta Ama süreyi yine de getiremedik çok sevdiğim bir türkü vardı Haydar-ı Kerrar aşkına ismini taşıyan. Ama maalesef süremiz dolmuş. Minel uyardı şimdi beni. O yüzden bunu dinletemeyeceğim sizlere. Programın başında da dediğim üzere birlikli ve bütünlüklü bir sunum hazırlamadım sizlere bu hafta. Bunun sebebini de aktardım programın başında. Umarım programı severek dinlemişsinizdir. Ve programı kapatmadan önce günümüzdeki Yezitlerin... Yakında alt olacağı umudunu beslemek istiyorum. Bu haftaki destekçimiz Sabite Müftügil imiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.